İnternete video yükleyip o videodan kazanılan belli bir miktar para var diyor izleyicimiz. İzlenme oranlarına göre para kazanıyorum. Bunlar spor videoları. Acaba kazandığım para helal mi haram mı demişler hocam? Hayır şimdi kişi bir telif ücreti olarak düşünelim bunu. Fikir ve sanat eserleri kanununa göre, hı hı. dini hükümlere göre bir insan bir ürünü hazırlar. Görsel bir şey hazırlar, bunu internete yükler ve ona artık bir anahtar veya şifre koyar. İsteyenler bunu şu kadar ücret karşılığında izleyebilirler derse ve bunun içeriği de haram değilse yani efendim e, mahremiyet kurallarına aykırı bir şey içermiyorsa haram bir içeriği yoksa yani normal bir spor mesela e, videosu yüklenmişse buna hı hı. E, bunu isteyenler ücret karşılığında izlerlerse kendisinin bu izlenmelerden dolayı elde edilen ücreti Almasında bir sakınca yok. İzleyenler para vermiyordu hocam. Mesela o videoyu biz şahsi olarak izlediğimiz zaman oradaki herhangi bir reklamdan vesaireden dolayı videoyu yükleyene belli bir miktar para gidiyor. Olsun. Telif yoksa veya gayri yani ahlaki bir şey gayri değilse. Gayri ahlaki, gayri dini bir şey yoksa, dinen haram olan bir şey yoksa, onun izlenmesi sırasında yayınlanan reklamlarda da haram bir içerik yoksa, o reklam şirketlerinin o videoyu hazırlayan kişiye ücret ödemelerinde onun da bir ücreti almasında hiçbir sakınca yok.